Akdeniz derelerinin kardeşliği platformu sözcüsü Birsen Tan yeri de henüz mücadelenin bitmediğini tam aksine daha da güçleneceği bir döneme girdiklerini kaydetti. Tabii bunun için yeni tabiatı koruma kanunun meclisten geri çekilmesi gerekiyor çünkü getirdiği hükümlerle belki de bu HES'lerin önünü açacak. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi change.org/tabiatkanunu adresinde bulabilirsiniz.